Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi elhamdülillah, nehmaduhu venesta ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nautu billahi min şururi enfusina ve min seyyati amalina. Men yehdihillah fela mudillela ve men yudlil fela hadiyela ve neşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerike leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve اما بعد, fiağibad Allah, ittakul Allah ve ati'u, inna Allah ma al-lazina ittaku, ve lazinuhum قال Kald Allahü Taala Azza ve Jal fi kitabi hilk kelim. A'uzu billahi min ash-shaytanir raajim. İsmi Allahir rahmanir rahim. Vältekum minkum bil ve Wa ilaika humul muflihun. Sadakallahu l'azim. <gülüyor> Fakalla Allahu ta'ala fi ayatin ukhra: Estauzu billah. Ya ayyuhallazina amanu alaykum anfusukum la yadurukum man dalla idha ihtadaytum. Ila Allahi marjiukum bima kuntum ta'malun. Ali Imran suresi 104. ayetinde Cenab-ı Hak İçinizden hayra davet eden, iyiliği emredip, kötülükten insanları yasaklayan bir topluluk, bir ümmet bulunsun. İşte kurtuluşa erenler bunlardır, buyurur. İkinci okuduğum ayet-i Cenab-ı Hak, Ey iman edenler, siz önce her şeyden evvel kendinize bakın. Eğer gerçekten hidayet üzereyseniz, sapıtmış dalalet ehli size hiçbir zarar veremez. Dönüşünüz onadır ve o size yaptığınız amelleri haber verecektir. Buyurur. Maide Suresi 105. Ayette Evet. E, aziz olması gereken Müslümanlar, maalesef izzeti, onuru, onuru galibiyeti Allah'ın vaat ettiği şekilde yaşamıyorsak, yaşayamıyorsak, bu kendimize hakkıyla dönüp bakmadığımızdan, suçu hep başkalarına yüklediğimizden olsa gerektir. Dünyaya baktığımızda, Müslümanların dünyada hiç de halifelik görevini yerine getirmediklerini, dünyanın e, gözyaşı içerisinde kan ve zulümle yoğrulduğunu görüyoruz. Halbuki Allah, müminleri yeryüzünün imarı konusunda, onların yeryüzünde halife olması göreviyle e, onlardan yeryüzünde, böyle önemli bir vazifenin sorumluluğunu idrak edecek şekilde yaşamalarını istemişti. Bulunduğumuz yerlerde Allah'ın bir görevlisi olarak burada insanların dini, inancı, yaşayışı benden sorulur. Buralarda İslami görevleri yerine getirmek önce bir Diğer insanlara uyarmak, onlara hatırlatma, ümmet içerisinde hayra davet eden insanlardan olma benim görevimdir. Buralar benden sorulur. Hesabıyla gayret etmek zorundayız. Bugün insanlara hayrı ulaştırması gerekenler yer yer kendileri nice davete muhatap, bir konumda yaşıyorlar. İslam'ı başkalarına ulaştırması gerekenler, kendilerine davet ve tebliğin götürülmesine ihtiyaç hissediyorlar. Ya da başkalarına daveti tebliğe ulaştıran kimse kendisini iyiliği emretme noktasında unutup ihmal ediyor. O yüzden de sözlerimiz etkili olmuyor kendimizin hakkıyla yaşamadığı bir davayı başkalarına yaşatma arzumuz, ilahi bir yardımla taçlandırılmadığı için neticesiz kalıyor. Öncelikle bulunduğumuz konumu, insanların yapısını, durumunu, inancını, yaşayışını ve onlara etki eden yönetimleri, dünyayı iyi tanımak zorundayız. Bugün dünyada maalesef Allah'ın hükmüyle hükmeden, Allah'ın razı olduğu bir İslam devleti söz konusu değil. Bütün yönetimler şu veya bu oranda cahiliye yönetimi. İnsanlar da o yönetim içerisinde eğitildiklerinden, yönlendirildiklerinden onların oluşturduğu bir hayat şartlarıyla ortam içerisinde yaşadıklarından ideal manada İslam'ı temsil eden insanlar hemen hemen hiç bulunmuyor. Ama suçu devlete, suçu İsrail'e, suçu şeytana, suçu nefsimize havale ederek kurtulmaya çalışmamız sadece bir aldanmaktan ibaret olur. Hazreti Adem'in ve Havva'nın dediği gibi biz nefsimize zulmettik. Eğer rahmetinle muamele etmez, bize mağfiret etmezsen biz gerçekten dünyada ve ahirette aldanıp gideriz diyen, suçu kabullenen ve o yüzden de tevbe edip arınmaya çalışan dünyaya seçim veya geçim için değil, İmtihan için geldiğimizi unutmadan e, görevlerimizi yerine getiren kullar olmamız gerekiyor. Kıldığımız namazlarla e, avunup teselli olmak veya yaptığımız ufak tefek İslami çalışmalarla e, kendimizin cennetlik olduğumuzu sanki garantiymiş gibi değerlendirmek şeytanın aldatmasına muhatap olmak demektir. Evet. Kur'an'ın üzerimize yüklediği nice görevler var ve bunları büyük oranda ihmal ediyoruz. Biz şartların zorluğunu, problemlerin büyüklüğünü gündeme getirerek düşmanın gücünü gözümüzde büyüterek görevlerimizi ihmal etmenin e, kefaretini ödemiş olmayız. Evet. Hepimiz birer davetçi olmak, hayra insanları çağırmak, iyiliği emredip kötülükten yasaklamak mecburiyetindeyiz ki ancak kurtuluşun bu yolla mümkün olduğunu bilelim. Dünyayı kurtarmak gibi bir derdimiz yok. Niyetimiz olsa bile, arzumuz, temennimiz olsa bile öyle bir gücümüz yok. Dünyayı sen mi kurtaracaksın? Dünyayı ben kurtarmayacağım da, kendimi kurtarmak derdimse, kendimi kurtarmanın yolu, dünyayı kurtarmaya çalışmaktan geçiyor. Onu unutmamam gerekir. Başkalarını düzeltmeye çalışmadan, salih ameli bireysel olarak yerine getirmek mümkün değildir. Evet. Öyleyse öyleyse karanlıktan şikayet etmek yerine bir mum yakmak veya gerekirse bir mum olup gerekirse ahirette yanmamak için dünyada mum gibi yanmak dava adamının özelliği olması lazım cahiliye toplumunun, cahiliye yönetiminin içinde yaşadığımızı unutmayalım. Cahiliye, peygamberimizden önce yaşanıp artık sonra yaşanmayacak bir zaman dilimi, bir yaşayış biçimi değildir. Her dönemde, her zamanda tekrar edebilen bir anlayış, bir inanç, bir ahlak biçimidir. Kur'an'a göre cahiliyenin dört temel özelliği vardır. Dört ayette geçer. Birisi cahiliye ahlaktır, ahlaksızlıktır. Özellikle cinsel yönüyle açılıp saçılmadan e, yönelik e, onun öne çıktığı cahiliye ahlaksızlığı. Kur'an bundan bahseder. وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّ Cahiliye, cahiliye açılıp saçılması gibi siz de öyle yapmayın der müminlere. Yine cahiliye Allah hakkında kötü zandır. Yani yanlış inançlar, Allah'ı yanlış konumlandırmalar, Allah'ı yanlış tanımlamalardır. Yani cahiliye bir inanç sistemidir. Cahiliye ki fetih suresinde zannel cahiliye diye ifade edilir. Cahiliye yine üçüncü özellik olarak bir taassuptur, bir ırkçılıktır. Hamiyetel cahiliye diye ifade edilen cahiliye ırkı, ırkçılığı, cahiliye bağnazlığı, cahiliye taassubu, cahiliye hamiyesi, asabiyeti anlamında Kişinin kendi içinde bulunduğu toplumu, kendi içinde bulunduğu devleti, kendi içinde bulunduğu Allah'ın dışında kutsallık atfedilen değerleri veya değersizlikleri baş tacı edinmesi, onlar uğrunda yaşaması, onlar uğruna ölebilmesi. Bu da bir cahiliye taassubu, cahiliye hamiyesidir. İslam dışı şiarları yücelten, İslam dışı bayrakları, kutsal kabul edilen ideolojileri, yapıları savunup, onlar uğrunda hayatını feda edebilmek. Ve dördüncü olarak Kur'an-ı Kerim'de cahiliye bir devlet yönetimi bir idare tarzı olarak gündeme gelir. E yabteğûne indehumul cahiliye ve men ahsenu minallâhi hukmen likavmin yûkinun. Onlar cahiliye hükmünü mü istiyorlar? Aklını kullanan Kafasını çalıştıran bir kimse için Allah'ın hükmünden daha güzel hüküm mü olur? Ondan daha güzel kimin kanunu, kimin yönetimi olur? Denir. Evet. Bugünkü cahiliye, global cahiliye hepimizi kuşatıyor. Her yönüyle. Ahlaksızlığı, yönetimi, taassubu, ırkçılığı, Allah hakkında akide yönüyle batıl inançları ve bununla bağlantılı eğitimi, yaşama biçimi, ekonomisi, hukuk düzeni. Dört değil, on dört yönümüzden cahiliye bizi kuşatıyor. Radyosuyla, televizyonuyla, basınıyla, propagandasıyla, teşvikleriyle, Evet, dünya görüşüyle her tarafımızı İslam dışı anlayış demek olan cahiliye etrafımızı kuşatıyor. Cahiliye, cahil kelimesinden türemiş. Bilgisizlik demek, ilimsizlik demek. Ama bu üniversitede eğitim yapılabilecek bir bilgiyle alakalı olmamak anlamında bir cahiliye değil. Daha önce de söylemiştim, Ebu Cehil bugün yaşasaydı ya bir parti başkanı devlet adamı ya da bir general rütbesiyle etrafta dolaşırdı. Yani onu bir hizmetçi gibi düşünmeyin. Onu bir devlet adamı, bir politikacı, insanları yönetmeye talip bir insan olarak değerlendirin. Ama Adı e, Amr olduğu halde, künyesi Ebul Hakem, hikmetin babası, hikmetli adam denildiği halde, okuma yazma bilen 10-15 kişiden biri olduğu halde bulunduğu yerde, yabancı dil bilen 3-4 kişiden biri bulunduğu, devleti yönetebilecek ve ordu komuta edebilecek bir iki kişiden biri olduğu halde din ona cahiliyetin atası, cahillerin babası diye at vermiş. Yani bir şey bilmeyen anlamında değil. Ama esas bilinmesi gerekeni, bilinmesi gerektiği gibi bilmeyen kimse anlamında Ebu Cehil Doğru dürüst Arapça bile bilmeyen, derdini zor anlatan kölelere, cariyelere İslam mümin oldukları durumda cahil dememiş, onları ilim sahibi kabul etmiş. Ama çağımızın ifadesiyle profesör de olsa Allah'ı hakkıyla bilmeyen Kur'an'ın hakikatlerine uzak kalan kimse cahildir, cahillerin atasıdır. Ve onların düzeni de, onların oluşturduğu devlet sistemi de cahiliye devleti, onların inançlarının sergilendiği toplumsal hayatta cahiliye hayatıdır. Ve mümin ile bağlarını tümüyle koparmak, cahiliyeyi asr-ı saadete çevirmek, onunla mücadele etmek, İslam'ı cahiliyenin yerine kayım kılmaya çalışmak zorundadır. Bunu seve seve yapmak ile görevlidir. Maalesef cahiliyeyi yok etmeye çalışan müminler, cahiliyenin peşinden gitmekte, hatta onu desteklemekte, onu övmekte, onu yüceltmekte, onun değersizliklerini değer kabul etmekte, Allah'ın istediği bir yönetim yerine cahiliye yönetimlerini e, övmek övmekte ve yardımcı olmaktalar. Önemli olan hükümdür, yönetimdir. Yönetimlerin kimin tarafından e, idare edildiği çok sonra gelecek konudur. Allah'ın indirdiğiyle hükmedilmedikten sonra yöneticinin kim olduğu hiç de önemsenecek bir husus değildir. Cahiliye yönetimi mi, İslami bir yönetim mi? Tabii bunu devlet bazında, dünya bazında değerlendirdiğimiz gibi, iş yerimizde de, ailemizde de, okulumuzda da, bulunduğumuz yerlerde de aynı değerlendirmeyi yapmak zorundayız. Buradaki kuralları Allah mı belirliyor, Allah'ın belirlediği kurallar mı geçerli, yoksa düzen mi belirliyor, toplumun kuralları mı belirliyor, cahiliye hükümleri mi uygulanıyor benim evimde, yoksa Allah'ın dediği mi oluyor? İş yerinde dükkanlara yazmak yetmiyor, Allah'ın dediği olur. Gerçekten Allah'ın dediği mi oluyor o ticarethanede? Allah'ın dediği oluyorsa, onu yazmaya gerek bile yok. Söz gelimi sünnet diyor, düğün yapıyor. Adı sünnet düğünü kendisi haramlar içerisinde. Ne sünneti? Nikah töreni diyor, güya Allah'ın emrettiği, tavsiye ettiği, Resul'ün sünnetinde icra edilen iki insanın birbirleriyle aile kurması. Bakıyorsunuz ki şeytanın razı olacağı tarzda. E, sadece e, sünnet olurken veya nikah kıyılırken değil, insanın tüm hayatını maalesef cahiliye her yönüyle kuşatmış. Kılık kıyafet, davranış, e, efendim, e, eğitim, ahlak, e, e, ticari ilişkiler, Kur'an'ın istediği gibi değil, hep insanların heva ve hevesleri doğrultusunda. İşine geldiği zaman cahiliyeyi reddediyor. Ya bu vergiler çok ağır. Ben bu vergileri versem çoluğuma çocuğuma bakamam diyor. İki tane defter tutuyor. Birisi resmi, birisi gayri resmi. Eyvallah. Ama işçisine maaş vermeye gelince ne yapayım devlet asgari ücret olarak 1400 lira uygun görmüş işine gelirse diyor. Devlet bu kadar verdi. Kendine gelince zalim devlet işçisine gelince meşru bir devlet oluyor. İstanbul şartlarıyla 1400 lirayla kim nasıl Müslümanca geçinebilsin? Ev kirası, faturalar yol parası, çoluk çocuğuna yemek vesaire. Ve bekarsa evlenecek, evi varsa e, kaç kaç işçinin vardır ki diğer ihtiyaçlarına e, e, Müslümanca e, para biriktirecek, söz gelimi araba alacak, hacca gidecek vesaire. İslami bir devlette ise sırf bu konuda bir kıyaslama yapalım. Allah Resulü bizim işimizde yani devlet işinde çalışan kimse aldığı ücretle bir binek almalı, bir ev edinmeli, bir hizmetçi alabilmeli diyordu. İslam devletinde bir memurun, bir işçinin aldığı maaşla ev alabilmesi Araba alabilmesi, hizmetçi de günümüzde beyaz eşya diye hadi izah edelim. Onlar da hizmetçi gibi bize ne yapıyorlar? Yemek pişiriyorlar veya yemeklerimizi soğuk sıcak tutuyorlar, çamaşırlarımızı yıkıyorlar. Onları rahatlıkla alabilmeli. Ve işte. Bunları bile gerçekleştiremeyen e, kapitalizm, e, batı yönetimi aslında son günlerini yaşıyor. Geleceği bilmeyiz. Allah bilir. Ama Kur'an-ı Kerim'de ecel kelimesi bireyler için kullanılmaz, toplumlar için, devletler için kullanılır. feyze caeceluhum la yeste'ehirune saaten ve la yestakdimun o ülkelerin o devletlerin ecelleri geldiğinde ne bir an evvel ne bir an sonra değil o anda onlar ölü verirler. Hiç ummadığımız bir zamanda Sovyetler Birliği çöküvermişti. Unutmayalım ki Batı dünyası çökmek üzere. Amerika can çekişiyor. Ve Türkiye Devleti'nin başka hiçbir hatası olmamış olsa, Avrupa Birliği'ne girmek gibi hainlerle beraber olmayı hedeflemesi, insanlık ve İslamlık düşmanlarıyla aynı potada devlet olmaya çalışması suç olarak yettiği gibi yarın mağlubun yanında saf tutmanın akılsızlığını da görecek bir yanlışa gitmesi demektir. Kur'an'ın dost edinmeyin, veli edinmeyin, yönetici ve e, gönül dostu kabul etmeyin dediği Hristiyan ve Yahudileri hala dost kabul eden ülkeler de Kur'an'ın ifadesiyle onlardandır. Bizse tüm e, tevhid ehilli olanların dışında Hristiyan ve Yahudiler, müşrikler ve her türlü Allah'ın rızasına talip olmayan kesimlerden beri olmak ve sadece Müslümanları dost ve veli kabul etmek, cahiliye yönetimini de ahlakını da yaşama biçimini de tümüyle reddetmek ve Allah'ın istediği gibi ıı, aziz müminler olmak. Bunun için gayret etmek zorundayız. İşte insanların kurtuluşu ıı, ancak ıı, Allah'ın istediği gibi bir nizama, Allah'ın istediği gibi bir ahlaka, Allah'ın istediği gibi bir hukuk ve ıı, iktisada sahip olmaktan geçer. Bunu da biz dillendireceğiz. Evet, kendimize bakmak zorundayız ve kendimizi ne dev aynasında ne de cücelerin aynasında görmeyip i, görevimizin çok büyük olduğu bu yönüyle dev gibi bir bünyemizin olduğu, insanların nice i, problemlerini çözebilecek bir güce sahip olduğumuzu böyle bir i, ilaçlara, böyle bir reçeteye sahip olduğumuzu bilen bir anlayışla kafirlerden çok daha e, kendi davamız için koşturmak, insanları coşturmak ama boş durmamak e, zorunda olduğumuzu unutmamalıyız. Evet, sanki dünyaya yeme içmeye, keyif sürmeye gelmiş gibi sadece karın doyurmak veya maddi durumumuz iyiyse, malda mülkte yarışmak ister gibi bir halimiz var. Şu ölü toprağından veya sanki davayı bilmeyen, Allah'ın hükmünü sanki yeni duymuş insanlar gibi biz günlük işlerle avunamayız. Tekrar edeyim, görev bilincine yeniden sarılmak zorundayız. Cephedeki insanlar, nasıl uyanık olmak durumundaysa biz de bir cephedeyiz. Hak ve batıl savaşının bir taraftarıyız. Batıla karşı savaşçı olarak. Bu görevlerimizi inşallah ihmal etmeden cahiliyeyi yeniden Kur'an'la saadet çağına dönüştürme gayretinde bulunmak için önce kendisini Kur'an'a göre değiştiren Kur'an aynasında önce kendisine çeki düzen veren sonra da toplumsal değişime yönelik gayretlerini alabildiğine değerlendiren insanlar olmamız ümidi, beklentisi ve duasıyla Ela inna ahsan al-kalam ve eblag an-nizam Kelamullahül Melikül azizil Allam, kema kâl tebareke ve kevta fil il kelam ve iza kure el Kur'an festemi le ve ancitu la alikum turhamun. Azzebillahi min şeytanir Racim İsmi Allahir rahmanir rahim. İslam. Sada k